يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فرزا عظيما أما بعد فأصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتساتها وكل مهتسات بدا وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما Değerli kardeşlerim, bu hafta 31. konu ve 62. dersi sohbeti işleyeceğiz inşallah. Geçen haftaki konumuza devam ediyoruz. Konumuz Medine'nin konumu ve hazırlık merhaleleri, yani savaşa cihade olan hazırlık merhaleleri idi. Bu konuya devam ediyoruz. Geçen sohbetimizde Medine'de yaşayan grupları, insanları açıklamıştık. Medine'de muhacir ve ensardan oluşan Müslümanlar yaşıyordu. Onların özelliklerinden bahsettik. Sonra Yahudiler hem Müslümanlardan hem de oranın E, halkı olan Hazret ve Evs kabilelerinden önce Medine'ye gelen Yahudilerin tabiatından özelliklerinden ve yaptıkları işlerden bahsettik. Sonra da münafık, müşrik konumunda olan ve onların başı olan Abdullah İbn-i gibi insanlardan bahsettik. Yani üç gruba ayrılıyordu bu grupları ve özelliklerini tek tek geçen sohbetimizde sıralamıştık. Ve en sonunda da kıblenin tahvili, yani kıblenin Beyt-i Mahdis'ten mescidi harama doğru çevrilmesi hususunda delilleri, ayeti ve sahabelerin uygulamasını aleyhissalatu vesselamın ilk e, öğle namazı bir kavmin içerisinde sonra da ikinci namazını Mescid-i Nebevi'de Beyt-i Naktis'e doğru kıldığını söylemiştim 16 ay veya 17 ay kadar Aleyhisselatü Vesselam Beyt-i Naktis'e doğru namaz kılıyor. Sonra Mescid-i e Haram'a doğru düzeltiyorum. Mescid-i Haram'a doğru namaz kılıyor. Yani 16 ay veya 17 ay geçtikten sonra Mescid-i Haram'a doğru namaz kılıyor. İlk kıldığı namaz, Mescid-i Haram'a doğru kıldığı namaz, ikindi namazı, kendi mescidinde de öğle namazını kılıyor. Evet, bu gibi e, olaylar cereyan ediyor hicretin ilk yıllarında. Bununla birlikte birtakım hazırlıklar yapılıyor. Ve bazı şerri şeyler, şerri hükümler gelmeye başlıyor. Onlardan biri de Selamun Aleyküm. Onlardan biri de zekat. Zekatın farziyeti. Diğeri de oruç. Hicretin ikinci yılında. Takri'yi ben. Hicretin ikinci yılında bunlar farz oluyor. Esasen zekat Mekke döneminde farz oluyor. Ama mutlak anlamda, genel anlamda yani malın miktarı, ne kadar zekat çıkartılacak nisabı, bunlar farz kılınmamış, daha doğrusu belirtilmemiş, tayin edilmemiş ama genel anlamda zekat, zekatın farziyeti Mekke döneminde de var. Asıl olarak hicretin ikinci yılı zekat, nisaplarıyla birlikte, detayıyla birlikte, açıklamalarıyla birlikte tafsilatıyla birlikte fars kılınıyor. Oruç ise fakihlerin veyahut da siyer e, ehlinin kaydettiğine göre ifade ettiğine göre o da aynı şekilde hicretin ikinci yılı Şaban ayı geldiği zaman Şaban ayından iki gece geçiyor. Ondan sonra ilk tazartesi günü oruç, farz kılınıyor. Evet. İşte bu kritik merhalede kardeşlerim, Medine hayatının kritik merhalesinde, Müslümanlar Yahudilerin gizlice putperestlerle, yani müşriklerle anlaştığını, onların Müslümanlara karşı planlar, programlar, icra ettiğini fark ediyorlar. Bunu sazınlıyorlar. Ve bunların başında da Abdullah İbn Selül var. Yani gizli fakt yapan, gizli gizli böyle müşriklerle buluşan onlara e, ulaşıp onlarınla falan kuranların başında Abdullah İbn Selül geliyor. Müslümanlar işte bu dönemde ııı e, Medine'nin etrafındaki bölgelerden kendilerinden izin almaksızın hiç kimsenin Medine'ye girmemesi için ve Yahudilere ait, müşriklere ait her bir böyle planı, programı komploları kaçırmamak için hazırlıklara başlıyorlar. Hazırlanıyorlar ve tedbirlerini alıyorlar. Çünkü daha önce Müslümanlar özellikle Mekke'deyken biliyorlardı ki iyice bunu idrak etmişlerdi ki zayıflık kendilerini daha da kötüye götürüyor. Daha da böyle hor bir hale, hakir bir hale götürüyor. Onun için güçlenmek, kuvvet sahibi olmak ve hazırlanmak gerektiriyor. Ve bu merhalede hazırlanırlar. Yahudiler kendilerine gizli gizli Kendilerinden gizli gizli korkuyorlardı. Onun için de işte planlar, programlar icra ediyorlardı. Allah Azze ve Celle işte bu dönemde Enfan Suresinin ayetlerini indirdi. Müslümanların hazırlanmaları gerektiğini ondan sonra hadiseler ve böyle desiseler, hileler karşısında onların konumlarını ortaya koyacak ne yapmaları gerektiğini ifade eden, nasıl hareket etmeleri gerektiğini ifade eden Enfal Suresi'nin ayetleri inmeye başladı. Allah Azze ve Celle şöyle buydu. وَلَا يَحْسَبَنْ لَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُونَ Kafirler Kaçıp kurtulduklarını sanmasınlar. اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ Onlar aciz bırakıcı değiller. Onlar hiçbir şekilde Aciz bırakıcı. Allah Azze ve ve onun bırakıcı değiller. Ve a'iddu lahum mestata'atun min kuvvetin ve mirribatil hayl. Onlar için kuvvetten ve at bağlamaktan at bağlayarak gücünü zedettiğince Yani savaş için hazırlanın. Cihad için hazırlık yapın. Törhibune <gülüyor> bihi Aduv vallahi va aduvakum bununla siz kendi düşmanınızı ve Allah'ın düşmanını korkutursun. Ve onlardan başka kimseleri de korkutursun. Yani bu hazırlıkla bu şekildeki sizin hareketliliğiniz, savaşa hazırlığınızla hem Allah'ın düşmanlarını, hem kendi düşmanınızı hem de başka düşmanları Öyle ki la ta'lemunhum Allahu ya'lemuhum Siz onları bilmezsiniz. O başka diğer düşmanları siz bilemezsiniz. Ancak Allah bilir. Wallahu Allah bilir. Bunları korkutursun. Ve ma tunfikum min şey'in fi sabilillah yuwaffi'ukum ve antum la Allah yolunda neyi infak ederseniz neyi harcarsanız size tam ödenir. Tas tamam ödenir. Ve size zulmedilmez. İşte bu ayetlerin. Bu ayetlerin karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harekete geçiyor. Ve ashabını beraberindeki adamları savaşa hazırlıyor. Savaş taktiklerine, savaş tatbikatlarına ve ameliyatlara yani savaş <gülüyor> eğitimlerine başlıyor. Aleyhisselatü Vesselam onlarla birlikte bizatihi bu eğitimlere katılıyor, iştirak ediyor. Onlarla beraber yapıyor. Ve bu hazırlığı, bu gayreti Mevimiz Aleyhisselatü Vesselam amellerin en yücesi, Allah'a yaklaşılan şeylerin en kutsisi, ibadetlerin en celili, en yücesi olarak adlandırıyor. Böyle addediyor. Çünkü Bu gayret, bu hazırlık küfrün belini kıracak, ortadan kaldıracak. Hak ehlini tamamen giderecek, şey hak ehlini güçlü kılacak ve batıl ehlini ortadan kaldıracak. Onun için bu çok değerli bir amel. Allah Azze ve Cenne Nisa Suresi'nin ayetlerini indiriyor. Diyor ki Allah-u Teala, Allah yolunda savaş, La tukellefu illa nefsek. Sen ancak kendi nefsinden sorumlusun. Ve harrudil Müminleri de savaşa teşvik et. Yani cihara teşvik et. müminin. Asallah. En yekuffe be'sen lezine keferu. Umudur ki Allah kafirlerin gücünü kırar. Onların gücünü ortadan kaldırır. Wallahu eşeddu be'sen. Ve eşeddu tenkila. Allah ise gücü en şedid olan, kuvveti en şedid olan ve azabı da en şedid olandır. Evet. Ileride, bahsedeceğimiz üzere ileride gelecek bu savaşlara, büyük savaşlara, gazdelere karşı bir hazırlık başlamıştı kardeşler. Ve bu etraftaki durumlar, yani Müslümanları kapsayan, kuşatan bazı hal ve durumlar Allah'ın hak ehli ile batil ehli arasındaki sünneti gereği. Bu sünnetin bu sünnetin değişmediğine işaret ediyordu. Ki Allah'ın sünnetinde hiçbir değişiklik bulamazsın. Bunu Allah Azze ve Celle birçok yerde ifade etmiştir. Birçok yerde ayetinde belirtir. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Hak ehli ile batil ehli arasında mutlaka bir mücadele olacak Bu mücadele savaşla olacaktır. Bu mücadele elle olacaktır, dille olacaktır, kalemle olacaktır. Her yöreyle olacak. Kıyamete kadar bu mücadele devam edecek. Allah Azze ve Celle, hak ehlinden olan, batıla karşı savaşanlardan eylesin. Amin. İşte bu vahiy, gelen ayetler ilahi emir, bazı plan ve programların uygulanmasını içeriyor. Onları şöyle bahsedecek olursak, birincisi, o dönemki Müslümanları böyle atıcılığa, kuvvetin esasının atıcılık olduğuna ve korkutmaya, yani düşmanı korkutmaya teşvik ediyor. Bu işin esasının aticilikla olduğunu teşvik ediyor. Bu hususta aleyhissalatü vesselam Müslim'in sahihinde gelen bir hadiste, Ukbe bin Amir'den geliyor hadis. Diyor ki ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın münber, münber üzerindeyken imamların çıktığı ya, hutbe okudukları ya, münber üzerindeyken ve a'iddu lahum mes min kuvve kuvvetten Düşmanlar için gücünüzün yettiği şeyleri hazırlayın. Ayet kerimesini okurken dinledin. Ve sonra şöyle diyordu. Ela innel kuvvete arrami. Ela innel kuvvete arrami. Ela innel kuvvete arrami. Dikkat edin. Kuvvet atıcılıktır. Kuvvet atıcılıktır ve kuvvet yani güç kuvvet atıcılıktır. Buna teşvik ediyoruz. O zaman atıcılık of atma idi. Ve o zamanki şeyler neyse atılan, kullandıkları, özellikle bilek gücüyle, el gücüyle onlar idi. Sonra atıcılık ne oldu? Gelişti. Top, tüfek, obis, ondan sonra füze, daha birçok şeylere dönüştü. Yani güç ve kuvvet bunlarda işte. Bu atma işinde. Bu atma işini, nokta atışını iyi yapan, kilometrelerce öteden hedefleri vurabilen hesaplamalar yapıp büyük sayılar verdiren bir güç başarılı olacak demek. Onun için Ali Sırat mesela atıcılar güç atmaktadır. Ok atmak değil. Mi? Atmak. Bir şeyi fırlatıp atmak. Evet. Onun için bu çok önemli. Yani Müslümanların güç, kuvvet elde, elde ettiklerinde, belirli bir e, devlet elde ettiklerinde atıcılığa önem vermeleri gerekiyor. Atıcılık çok önemli. Onun için devletler içerisinde eğer atıcılığı iyi yapan, füzeleri iyi olan bir devlet varsa o güçlü devlet. Bu toplam oluyor, tanklı oluyor, füze rampalarıyla oluyor, başka şeyler şeylerle oluyor. Bunu yapabilen Veya uçaktan atma şeklinde oluyor. Bu atmanın birçok şeşidi var. O kazanıyor. İşte bugün kafir, beşer, Esat zalim. Ondan dolayı kazanıyor. Yukarıdan atarak atma gücü kuvvetli olduğu için de destekledikleri için kazanıyor. Aleyhisselatü vesselam buna inşa ediyor atmaya. Allah Azze ve Celle o zalimleri bitirsin. Amin. Ve mazlumları güçlendirsin inşallah. Amin. Meseleyin'in rünayet ettiği bir başka hadiste kardeşlerim, atın diyor ve binicilik yapın. Atın ve binicilik yapın. At, atmak binicilikten daha hayırlıdır. Burada da yine genel bir ifade var. Evet. Abdullah İbni Abbas, bu ayet-i kerimenin tefsirinde, تُرْهِقُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهُ وَعَدُوَّكُمْ Bununla yani atmak ile veya kuvvet hazırlamakla, savaş hazırlanmakla Allah'ın düşmanını ve sizin düşmanınızı korkutursunuz. Yani onları ürkütürsünüz, korkutursunuz manasına tefsir ediyor. Ve onların dışında başka düşmanları ifadesini de e, mücahit, yani tefsircilerden mücahit, Beni Kurayza, Yahudilerini korkutursunuz, diyor. Bir başka tefsirci, Farisli kimseleri, Farslı kimseleri korkutursunuz. İbn-i Zeyd, bu da çok güzel bir tefsir, o da diyor ki, bununla kastedilen münafıklardır. Siz onları bilmezsiniz, Allah bilir, o münafıkları korkutursunuz, diyor. Güç, kuvvet hazırlayarak. Yani onlar umduklarını bulamazlar. <gülüyor> Bir başka tefsire göre de cinleri korkutursunuz. Çünkü at hazırlamak, at hazırlamak cinlerin e, korkmasına vesiledir denilmiş. Onun sebebi de cinler atların bulunduğu, atların kişnediği yerlerde barınamıyorlar. Bunu zayıf bir hadise dayandırıyorlar. Hadisler zayıftır bu hususta. Ancak böyle de tefsir edilmiş. Vallahu alem. Tefsirlerden biri de bu. İbn Cerir et Taberi rahmetullah aleyh de diyor ki: Burada kast edilen sadece atmak değildi. Yani özel olarak atmak kastedilmiyor. Bir nakis atmayı ifade eden o manaya gelen ne varsa hepsini içerir. Yani kılıç da bunun içerisine giren Mızrak da içerisine girer. Okatmak da bunun içerisine girer. Ok girer. Müşrikleri savaş hususunda onlara karşı savaşma hususunda yardımcı olan ne varsa yardımcı türünden alet ne varsa hepsi kastedilir. Yani kuvvet, güç hazırlama hususunda ne varsa bunların hepsi kastedilir. Ebni Cerir etta veriyor. Evet. Demek ki atıcılığa önem verilecek. İkincisi gelen ilahi emir Müslümanları nişan almayı iyi yapmaya, iyi güzel nişan almaya ve hedefi güzelce isabet ettirmeye teşvik ediyor. Bunun için tabi tetribat yani çalışmak gerekiyor, tatbikat yapmak gerekiyor. Yine Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste Abdurrahman İbni Şimâmes diye bir adam rivayet ediyor. Diyor ki, <gülüyor> Ukbe bin Amir'e diyor, sen diyor iki hedef arasında böyle tereddüt edip duruyorsun ve yaşlı bir kimsesin diyor. Sana bu zor geliyor. Yani ne diye çalışıp duruyorsun deyince eğer diyor bu adamda Ukbe bin Amir radıyallahu anh ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan işittiğim bir söz olmasaydı bu sıkıntıya katlanmazdım diyor. Bununla uğraşmazdım diyor. Peki o söz nedir diye sorulunca Rabilerden bir tanesi de diyor ki Aleyhissalatu vesselam men alama ramya thumma tarakahu minna aw kad asar <gülüyor> Her kim atıcılığı öğrenir sonra da terk eder bırakırsa o bizden değildir yahut da o isyan etmiştir. Evet. Bunun için diyor ben uğraşıyorum. Bunun için diyor atıcılığı unutmamak için çalışıyorum, tedribat yapıyorum. Sübhanallah. Bir gün gelecek, o kullanılacak. Bir gün gelecek, o atıcılık olayı yerine gelecek. Yani kim bu hususta ne biliyorsa, onu unutmaması gerekiyor. Anlaşılması gereken bu. Sahabe, Allah onlardan razı olsun. Genciyle yaşlısıyla, onlar bunu idrak etmişlerdir. Bak yaşlı olduğu halde, unutmamak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ahmed İbn Hanbel rahmetullahi aleyhi rivayeti bir hadiste diyor ki Abu Necih es-Sulami ben Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle derken işittim Her kim bir oku ulaştırırsa yani düşmana ulaştırırsa onun için cennette bir derece vardır. ve ben diyor o gün Bu sahabi ben diyor 10 tane oku hedefe ulaştırmıştım diyor. On tanesini hedefe ulaştırmıştım. Evet. Yine diyor ki ben işittim şöyle diyordu aleyhisselatü vesselam. Kim Allah yolunda bir okul hedefine atarsa onun için bir azat edilmiş köle sevabı var diyor. Azat edilmiş bir kölenin sevabına denktir diyor. Bunlar hep teşvik edici şeyler. Bunlar bu işi iyi yapmanın önemine dikkat çekiyor. Ve sevabına Tabii ki. Yine Tirmizli'nin rivayet ettiği bir hadiste aynı ifadeler kim Allah yolunda bir oku yerine ulaştırırsa ok atarsa o azat edilmiş bir köleğe denktir. Bir başka rivayette Ahmet'in ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadiste sahih bir hadis. Her kim düşmana Allah yolunda bir şey atar da ve o düşmana isabet eder, ulaşır, ister yani ona isabet etsin, isterse hata etsin, yani tam olarak isabet etmesin. Onun için yine bir köne azadı var. Düşman tarafına isabet etsin yeter. İsterse o düşmanı yani tam, tam olarak Öyle isabet edip öldürsün, istersen öldürmesin, istersen hata etsin, yani e, hedeften sapsın. Düşman tarafını attığın zaman bu hadise göre yine bir köle azadına denktiriliyor. Evet, yani hedefi, hedefi tutturmak çok önemli. Onun için de çalışmak gerekiyor, gayret etmek gerekiyor. Bu sadece savaşta değil, birçok şey de öyle. Hedef tutturmak için çok gayret gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Azimli olmak gerekiyor. Üçüncüsü, o gelen vahiy, ilahi emir, Müslümanları yiğitliğe kardeşlerim ve at biniciliğine, iyi binilmeye teşvik ediyordu. Bugün de binicilik işte o askerde e, insanların, askerlerin kullandığı şeyler. Onların iyi öğrenilmesi gerekiyor. Müslümanlara karşı bir harp ilan edildiği zaman onu kişinin bilmesi gerekiyor. Hiçbir bilgi özellikle ileride faydalı olacak bir bilgi kenara atılamaz. Boş değil. Mutlaka yeri gelecek, kullanılacak. Kullanılmasa bile sen ne niyetle yaptığın önemli. Bunu. Allah rızası için, Allah yolunda kullanmayı düşündüğün zaman bu bitmiştir. Evet. Bu hususta aleyhissalatü vesselam diyor ki kıyamete kadar hayır atların böyle perçeminden sarkan böyle anımlarından sarkan e, saçları olur ya kılları onda bağlıdır diyor. Onda düğümlüdür. Hayır bunda düğümlüdür diyor. Yani biniciliğe teşvik ediyor aleyhissalatü vesselam. İyi biniciliğe binmek gerektiğine, o işi güzel yapmak gerektiğine teşvik etmiyor. Yine İbn-i Mehacan'ın rivayet ettiği bir başka hadiste, develer izzettir diyor, ehli için. Koyunlar berekettir ve hayır ise kıyamet gününe kadar atların böyle alnından sarkan, saçlarda makud, yani bağlıdır, düğümlüdür diyor. Evet. Dördüncü olarak, gelen ayetler savaş taktiklerini çeşitli savaş taktiklerini hatta deniz savaşçılığını bile teşvik ediyor. Buna Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi işaret ediyor. Açıkça da doğrusu ifade ediyor. Abdullah İbni Amur'dan rivayet edilen hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam denizde yapılan bir gaz ve Karada yapılan gazveden on gazveden daha hayırlı bir güldü. Aman da sebebini açık açıklıyor bakın. Diyor ki kim böyle kanı kendisinden ayrılıyormuş gibi başı döne döner olduğu halde yani midesi bulan başı döndüğü halde denizi kat eder geçerse bütün vadeleri geçmiş gibidir diyor. Çünkü deniz Yani gemide bulunmak çok ağır bir şey. Bunu denizciler bilir. Denizin böyle heyecanından, dalgasından, alabora etmesinden dolayı insan orada sabit duramaz. Sağlıklı duramaz yani, sağlıklı duramaz. Onun için burada müjde var. Onun için deniz savaşına teşvik var, onun sevabı daha büyük. On, yani bir deniz savaşı, bir deniz gazvesi, on deniz, şey, on kara harbinden daha hayırlıdır diyor aleyhisselatü vesselam. Sahip bir Evet kardeşlerim, Nebimiz Aleyhissalatu vesselam zaman geçmesine rağmen, yıllar, aylar, çağlar geçmesine rağmen ümmetini savaşa karşı hazırlıklı olmaya çağırmıştır. Buna teşvik etmiştir. Ama bu ferden olmaz. Bu ferden olmaz. Bu devletle olur. Ferden kişi bildiği şeyleri ne yapmaz? Unutmaz. Unutmamaya çalışır. E o e, Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ın yaptığı gibi. Ferden bir şey biliyorsa, onda da imkanı varsa bunu unutmaz. Onu en azından hatırlar yani. Allah yolunda kullanmak için. Bugün ümmetin hem kara ordularını hem havada hem de denizde Donanmalara ihtiyacı var. İslam ümmetinin başlarında İslam komutanı olduğu halde bunlara ihtiyacı var. Allah Azze ve Celle İslam ordularını güçlendirsin Amin. ve onun donanmalarını da güçlü yapsın. Başlarındaki komutanları da <gülüyor> ehli haktan eylesin. Amin. Evet. Evet, bu kritik merhalede kardeşlerim, Müslümanlar e, hicret beldesinde yaşarlarken, bu hazırlıkları yapma esnasında, bir de dağ yollarına, etrafa, sahralara, çöllere gezintiye çıkıyor. Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte. Bazen de... E, Biraz sonra söyleyeceğim. Seriyeler halinde, aleyhissalatü vesselamın başında olmadığı halde bir takım sahabelerle bazı birlikler gönderildi. Bu şekildeki gezintileri, sahabelerin gezintileri başlarında tabii ki bir lider olduğu halde müşriklere, münafıklara ve Yahudilere Müslümanların güçlü olduğunu, kuvvet sahibi olduğunu hissettirmek. Mekke'deki o müşriklerin, o zalim kimselerin yaptıkları zulümlerinin yanlarına kar olarak kalmayacağını hissettirmek, onların zulümlerinin tersine döneceğini onlara ifade etmek için ve Müslümanların elinde bulundurduğu güç ve kuvveti ortaya çıkartıp ilan etmek için böyle yapıyorlar. Evet. Tıpkı aleyhissalatü vesselam hani e, hac için geldiğinde tavaf yaparken ne yapıyordu? İlk üç şafta ilk üç şafta böyle koşar halde e, sahabelerinin yürümesini sağladık. Değil mi? Bu ne içindi? Bu müşlükler bunları yani Medine'den gelen Müslümanlara veba hastalığı tutmuş bunlar zayıf kalmışlar. Perişan olmuşlar. Dememeleri için onlar Onlara güçlerini, kuvvetlerini göstermek için böyle üç şartta ilk kodum tavafında yani geliş tavafında koşar adımlarla yürüyorum. Onlara gücü ve kuvveti anlatmak, ortaya koymak, ifade etmek için. işte burada da Medine'de de böyle etrafa gezintiler yapıyorlar. Silahlı seriyeler, seriye kardeşlerin Aleyhisselatü Vesselam'ın başında olmadığı birlikler. 20 kişilik, 50 kişilik, 100 kişilik, 150 kişilik sahabelerden tayin ettiği birliklere deniyor seriye. Gazve de bizatihi Aleyhisselatü Vesselam'ın komutanlık ettiği, eşlik ettiği birliklere, birliklerin girdiği savaşlara, çatışmalara gazve deniliyor. Aleyhisselatü Vesselam işte bu aşamada e, silahlı birlikler gönderiyor. Hem de peş peşe böyle çöllerin geçiş yerlerine sahraların, arazilerin geçiş yerlerini kontrol altında tutmak, oraları araştırmak için ve güç ve kuvveti de izhar etmek ortaya koymak için. Bu hususta ilk ilk seriye Hamza İbni Abdülmuttalib radiyallahu anhın Seriyes. Bunu komutan tayin ediyor Hamza radıyallahu anh. El-stratejist Ram namı biliyorsunuz. Ve <gülüyor> bu seriye Hicretin ilk yılında Ramazan ayında çıkıyor. 30 kadar adam var yanında Hamza radıyallahu'nun yanında. Hepsi de muhacirlerden. Ensar'dan İnsanlar, kimse bizi göndermiyor ilk etapta. İlk gönderilen seriyelerde, birliklerde Ensardan hiçbir kimseye göndermiyor. Ve beyaz bir sancak alıyorlar ellerine. Evet. O sancağı da Ebu Merset Kennazib de Hüseyin alıyor. Sancaktar o. Sonra e, Seyf-ül Bahr denilen bir mevkiye geliyorlar. O belgenin ismi Seyf-ül Bahr e, diye isimlendiriliyor. Maksat Kureyş'in kafilesini Kureyş'in kervanını ele geçirmek ve başlarında da bu kervanın başlarında da Ebu Cehil ebni Hişam var. Malum Ebu Cehil var. Ve onlarla birlikte de 300 kadar adam var. iki grup karşılaşıyorlar. Savaşmak istiyorlar ancak aralarına Mecdi İbni Amr El-Cehmi giriyor. Bu adam her iki grupla da her iki grupla da yeminli. Yani savaşılmaması, düşmanlık edilmemesi hususunda yeminli. Olduğu için iki grubun arasına giriyor. Aralarını buluyor ve savaşmalarını engel oluyor. E, dolayısıyla savaşsız olarak geri dönülüyor. Hamza Radyallah'ın bulunduğu, liderlik yaptığı bu seriye geriye dönüyor. Buna da Seyfil Bahır seriyesi deniliyor gazvesi deniliyor seriyesi deniliyor ikincisi şevval ayında hicretin ilk senesinin şevval ayında deminki ramazan ayındaydı aleyhissalatü vesselam ubeyde ubeyde ibni haris radıyallahu anh'ın komutan tayin ediyor 60 kişilik muhacirlerin bulunduğu bir birliğin başına yine ensardan kimse yok Ve Rab'i denen bölgeye O vadiye Medine'ye yakın bir vadi O tarafa yönlendiriyor Sancaktar ise yine beyaz bir sancak Mistah İbni Üthaatı İbni Abdülmuttalib Bu da sancakta Müşriklerle karşılaşıyorlar Müşriklerin başında da Ebu Sufyan Var Ebu Sufyan İbni Har Onlarında 200 kadar adamları var Birbirleriyle böyle Ok atışı yapıyorlar İbn-i Kayyum rahmetullah aleyh diyor ki o dönemde o şeyde e, savaşta ok atmadan başka bir şey olmadı. Kılıçlar yani çekilmedi. Savaşı istediler ancak e, kılıçla böyle savaşa gelilmedi. Sadece her iki tarafta birbirlerine gücünü göstermek istediler. Yani bir yoklama çekiyorlar adeta. Başlarında e, Sa'd ibn-i Ebu Vakkas var. O da Şey, Sa'd ibn-i var o seriyenin içerisinde ki bu da İslam'da ilk oku atan sahabe. Hani o atışıyorlar ya, birbirlerine yakın muharebeyle savaşmıyorlar. Sa'd ibn-i Vakkas anh İslam'da ilk oku atan sahabe oluyor. Sonra da e, her iki grupta birbirlerinin koruyucusuyla birlikte e, koruyucularıyla birlikte birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Sadece böyle bir atışmadan sonra. Üçüncüsü kardeşlerim e, Zilkade ayında gerçekleşiyor. Yine e, aynı senede aynı senenin Zilkade ayında Aleyhisselatü Vesselam bu sefer sad bin Ebu Vakkas'ı komutan tayin ediyor. Harran denen bir bölgeye gönderiyor. Medine'nin yakınlarında. Medine vadilerinden bir vadin. Yine Beyaz ve Sanca eee El Mikda' El Muhtar ibn Amr yükleniyor. Eşe ait bir kervanı ele geçirmek, ona hücum etmek için çıkıyor bu seriye. Ancak <gülüyor> Sa'd ibn Ebi Vakkas eee mevkiini geçmek, geçmemek üzere ahdettiği için o öbür tarafa geçmiyor. E, Gündüz adamlarını yürütüyor, şey gece yürütüyor, gündüz e, dinlendiriyor. Sonra böyle böyle 5 sabah, sabahlıyorlar. 5 gün oluyor. Ondan sonra bir bakıyorlar ki kervan gitmiş. Hani bugünkü gibi değil tabii. Yani anında telsizle, uyduyla, e, ondan sonra insansız hava araçlarıyla tespit edilecek bir durum değil. Eğer haber gelirse nerede olduklarına dair, ona göre hareket ediyorlar. ULAK dediğimiz şeylerle, haberleşme araçlarıyla veya E, güvercin ve benzeri şeyleri ne varsa ne halinde kaçırıyorlar savaşsız olarak savaştırmak geri dönüyor dördüncüsü hicretin ikinci senesinde safer ayında gerçekleşiyor aleyhissalatü vesselam bu savaşa bizzatihi kendisi çıkıyor ve sancağı da yine Hamza radıyallahu anha veriyor Hamza Ebne Abdülmuttalib'e veriyor beyaz bir sancak, sancaklar o Medine'de de Sa'd ibn-i Übadeh en sağdan Sa'd ibn-i Übadeh'i halef olarak yani yerine e, vekil olarak tayin ediyor onu bırakıyor bu aleyhissalatü vesselamın çıktığı ilk gazve Veddan Yahud Ebba denen bölgeye geliyorlar ve Kureyş'te karşılaşamıyorlar Kureyş'in kervanıyla yine karşılaşamıyorlar Lakin orada e, El-Mahşa amr Amr-ed-Damri bu e, Damri kabilesinin Beni Damr'in e, reisinden, ileri gelenlerinden birisi, onlara anlaşma yapıyorlar. Savaşmamak üzere, birbirleriyle savaşmamak üzere e, <gülüyor> ve düşmana, birbirlerine karşı düşmana yardım etmemek üzere anlaşınca ayrılıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam geri dönüyor. Ibn-i İshak'ın haber verdiğine göre, aleyhisselatü vesselam'ın kardeşler, ilk katıldığı gazve Ebba, yani bu gazve, sonra Buat gazvesi, sonra da Uşeyra gazvesi. Bunlar sırasıyla katılıyor. Burayda radiyallahu anh, Abdullah ibni burayda yani, ve ettiğine göre Rasulullah aleyhisselatü Vesselam, 16 tane e, gazveye katılıyor, giriyor. Bureyda'nın kendisi, Abdullah İbdi Bureyda'nın kendisi bizatihi bu 16'sına da katılıyor. Bir başka rivayetinde, aynı sahabenin rivayetinde diyor ki aleyhissalatu 19 tane gazve yaptı ve bunlardan 8 tanesinde bizatihi savaştı diyor. 8'inde savaşıyor aleyhissalatu vesselam. Beşincisi kardeşler, Rabi'l-Evvel ayında, hicretin ikinci senesi Rabi'l-Evvel ayında gönderilen bir e, birlik. Aleyhisselatü Vesselam yine aynı şekilde e, kendisi çıkıyor. Muhacir ve Ensarlı. Bu sefer hem e, Muhacir var hem de Ensarlı. 200 kadar ile birlikte bu vat denen vadiye çıkıyorlar. Yine Kureyş'in bir kervanı var. Ona hücum etmek üzere çıkıyorlar. Kureyş'in başında da Ümenye İbni Halef var. Müşriklerden. Onlar da yüz kişi ve ellerinde de 2000 tane kadar deve var. Hatta 2500 kadar deve var. Sancağı Sa'd ibn-i yükleniyor, beyaz sancağı. Ve Medine'de de yine Sa'd ibn Muaz'ı, en sağdan Sa'd ibn-i Muaz'ı vekil olarak bırakıyor aleyhissalatü vesselam. İbn evet. İbn-i söylediğine göre bu buat aslı bir olan sonradan böyle iki parça olmuş. Bir dağın ismidir diyor. İki dağın ismidir. Ve bir tarafında da Şam yolu vardır diyor. Bu buatla Medine arası, bu bölgeyle Medine arası yaklaşık 4 bürttür diyor. Yani bu dört bürtle kastedilen Aşağı yukarı hesapladığımıza göre 76 kilometrelik bir mesafe. Oraya kadar çıkıyorlar. Nihayetinde Kureyş'in kervanı ile karşılaşamıyorlar. Kureyş'in kervanı geçip gitmiş oluyor. Aleyhisselatü Vesselam geri döndü. Altıncısı Yine Rabi'yle ayında hicretin ikinci senesinde Aleyhisselatü Vesselam'ın çıktığı savaşlardan birisi Kureze İbni Cabir bu adam Medine'de bulunan korunaklı korunan içerisinde, koruluğun içerisinde bulunan e, sürülere saldırıyor Müslümanlara ait sürülere demek ki ondan sonra onları alıp götürüyor Aleyhisselatü Vesselam da bunun peşine çıkıyor e, araştırıyorlar sancağı da ali İbni Ebi Talib radıyallahu veriyor. Yani savaş için çıkıyorlar o adamla. Zey, şeyde Medine'de de Zeyd İbni Harise'yi bırakıyor. Safvan denilen e, bölgeye geldiğinde bu Bedir'e yakın bir bölge adam kaçmış kurtulmuş olarak e, fark ediyorlar. Yani adamı yakalayamıyorlar. Dine göre ilk Bedir gazvesi de denilmiş. İlk Bedir gazbesi olarak isimlendiriliyor. Hani bu adamın peşine çıkılıyor. Oraya kadar Bedir yakınlarına gelindiği için ilk Bedir gazbesi diye isimlendiriliyor. <gülüyor> Sonra da tekrar Medine'ye dönüyor. Yedincisi ve sonuncusu inşallah e, Cuma'dan ahire ayında Cuma'dan ahire diye isimlendiriyoruz. Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> yine Kureyş'e ait bir kervana e, hücum etmek üzere Şam'a giden eee çıkıyor ve haberini alıyor ki Mekke'den böyle çok değerli eşyalar olan bir kervan yola çıkmış. Bunu ele geçirmek istiyorlar. Ve 150 kişi kadar Ali Sırat adamla çıkıyor. Sancağı e, İslam'ın kahramanı olan yine Hamza bin Abdul Muttalib'e veriyor radıyallahu anh. Medine'de de Ebu Saleme ibn-i abdull-esed el makzumi'yi halef olarak, yani vekil olarak bırakıyor. Ve hiç kimseyi de bu savaşa çıkma hususunda zorlanıyor. 30 kadar da yanlarında deve var. Bu şekilde çıkıyorlar. Uşeyre bölgesine ulaşıyorlar. Bu Uşeyre bölgesi de Medine'ye yaklaşık 170 6 veya 172 kilometre veya bu kadar takıyı ben bir mesafede yine aynı şekilde o kervanın geçip gittiğini buluyorlar, hissediyorlar. Yani kervana ulaşamıyorlar, geri dönüyorlar. İbn-i Kayyum rahmetullah aleyh diyor ki bu kervan yani burada bahsi geçen kervan Kervan Allah Hazreti ve Celle'nin vaat ettiği kervandır. O da Enfal suresinin ayetlerinde zikredilen kervan orada kervandan bahsediliyor müşriklere ait onlarla karşılaşacaksınız onlar güç sahibidir, kuvvet sahibidir diye bahsedilen kervandır diyor Allah Azze ve Celle vaat etmiştir o vaadini de yerine getirmiştir ve Müslümanlar o zaman o kervanla karşılaşıyorlar ancak müdlec adında yani Mütleç adındaki kabile benim Mütleç oğulları ve e, onların yeminli oldukları e, Damera Ebni Damera beni Damera da adı Bu kabileler o zaman anlaşıyorlar. Onlarla anlaşma imzalanıyor ve geri dönüyorlar. Ama o kervanla, vaat edilen o kervanla karşılaşıyor Bu gruplarla, kabilelerle anlaşma oluyor. Ondan sonra geriye dönüyorlar. İşte kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam'ın o dönemde yaptığı hazırlıklar bunlar. Bizzatihi Medine'de hazırlık yaptığı gibi seriyeler göndererek, kendisi de başında çıkararak, çıkarak e, müşriklere, Yahudilere ve münafıklara karşı adeta gözdağı veriyor. Ve bizatihi bunları da kendisi icra ediyor. Başında. ama Azze ve Celle'ye Anicradin-i selamun her bir yaşantısından hakkıyla örnek almayı ve ona göre hayatımızı düzenlemeyi bize nasip et. Ve bizlere hem bu beldemizdeki hem de diğer bendelerdeki Müslümanlara güç, kuvvet ve izzet versin. Bizleri zalimlere, kafirlere, Yahudilere, müşriklere boyun eğdirmesin. Amin. آدا والله على رسول الله وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انك اللهم وبحمدك اشهد